Öyle bir şey bize aşık oldu ki, ona aşık olanlara aşık olmak için belki de yürüyoruz. Öyle zamanlar vardır ki, adına aşk dediğimiz mesleği en iyi icra edenleri bulmaya çalışırız. Çünkü bu bir kapı aralama gibidir. Gönül kapılarını arar insan, onları bulduğu vakitte en güzel anahtar olan aşka ve onun muhabbetine sığınır. Çünkü aşkın açamayacağı hiçbir kilit yoktur. O öyle bir kapıdır ki aşk denizine ve ummanlarına daldığınız her vakit yaptığınız her şeyde aşk olmazsa meşk olmaz dedirtir. Vaktiyle bütün büyükler hep bunun üzerinde durmuşlar. Aşkı anlatmışlar. Çünkü yaratıcının insana olan aşkından yola çıkmışlar. Sevgililer sevgilisine olan aşkını anlatmaya çalışmışlar. Ancak yaşadığımız bütün duyguları tarif ederken kelimeler hep kifayetsiz kalıvermiş. Ve derken içlerinden birisi çıkmış. Aşk ehli olarak çıkıvermiş karşımıza. Kimi zaman biz ona miskin Yunus demişiz. Kimi zaman ümmi, kimi zaman sütçü, kimi zaman derviş Yunus. Ama çoğu zaman hepimizin hatırasında onunla ilgili zikrettiğimiz tek şey, mutasavvıf, şair ve yaratılanı sevdiği için yaratılanın kıymetini bilen zat-ı muhterem olarak. Yunus Emre olup olmaması bizim için çok kıymetli bir şey. Hani derler ya, mektebi aşk içre okurduk Mecnun'la vaktiyle, ben Musafa Atmettin, o de kaldı diye. Çünkü aşkın Leyla'sını gördüyse söyle Mecnun'dan duyup da rivayet eyleme demiş onlar. Onlar bizzat aşkın kendisi olmuşlar. Aşk denizine dalabilmek için Yunus Emre Hazretleri'ne biraz daha yakın olabilmek için Yunus Emre Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl çok şükür dördüncüsüne eriştiğimiz Uluslararası Yunus Emre günlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Onlar bu toprakların mayasını karanlardır. Onlar bu topraklarda aşkı yazanlardır. Öyle bir topraktır ki bu bereketi binlerce yıl öncesinden gelir ve binlerce yıl öteye gider. Bu toprakları kanla sulamışlardır. Sahaflar şeyhi olarak biliriz biz, Muzaffer Özak Efendi Hazretlerini. Şöyle der, kimileri suyla abdest alır, aşıklar kanla. Bu topraklar da Kanla abdest alanların topraklarıdır. Gelin onların aziz hatırası uğrunda, yani şehitlerimizin aziz hatıraları huzurunda bir dakikalık saygı duruşuna davet edeyim sizleri ve akabinde istiklal maaşınız okuyalım. Teşekkür ederiz efendim Rabbim inşallah bir kez daha bu maçları bize yazdırmaz, vatanımızdaki birliğimizi ve dirliğimizi daim kılar. Çok kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler, bir şehrin idarecisi olmak, o şehri yönetmek, Hazreti Peygamber'in mesleğini icra etmektir. Çünkü şehrin emin kişisi olmaktır. Şehirleri yeniden var etmek oldukça meşakkatli bir iştir. Ejda'da baktığımız zaman öncelikle gönül yani cami dediğimiz şeyi dikiyor. Ama gönülün yanına da diğer argümanlarını işliyor. Çünkü her şey gönül etrafında buluşuyor. Zira gönül olmayınca hiçbir şeyin kıymeti harbiyesi de kalmıyor. Çünkü onlar gönül eri olan insanlar. Binalar yapılıyor, yollar yapılıyor. Memleket gerçekten oldukça güzel bir noktaya doğru gidiyor. Aslında yüzyıllık geleneğimizin bundan sonra da devam edeceğini gösteriyor. Ve dünyaya insanlığı bir kez daha öğretiyor. Mazluma olan muhabbetiyle. Yunus Emre içemizde bambaşka bir hale büründü. Oldukça önemli yatırımlar yapıldı. Ve yapılmaya da devam ediyor. Elbette Sayın Başkan ve ekibi bu noktada çok ciddi emekler sarf etti. Ama bizim için belki de en önemli olan şeyi gerçekleştirdi. Unuttuğumuz duygularımız vardı. Birbirimize biraz yabancılaşmıştık bizler. Duygularımızın esiri olurken o sosyal medya dediğimiz canavarın bir nebze esiri olmuştuk. Çünkü geçmişle bugün arasında bir köprü kuramamıştık. Ama Sayın Başkan birçok insana örnek olabilecek bir hamle yaptı. Öyle bir kıymeti bütün dünyaya Uluslararası bir platformda anlattı ki Yunus Emre'nin aşkıyla herkese muhabbeti ve gönülü anlattı. Bu yüzden kendisine şükranlarımızı huzurunuzda zikredelim zira her kişinin işi değil böyle şeyler her kişinin işidir. Sayın Başkan'ı açılış konuşması için lütfen davet edelim. Buyurun efendim. Evet. Akıl eydür, Gel e bir gözlerin aç Sehavet kanda ise Ol yana kaç Tariki aşka ne semaye ne mal Bunlar aşk ile olmak oldu muhal Neye kim bakarsan ol yüzündür, kime ne sanırsan kendi özündür. Varam ol dosta kul olam, her dem açılam gül olam. Hem söyleyem bülbül olam, turağım gülistan ola. Ol dost yüzün gördü Gözüm Erenlere toprak Yüzüm Söz bilene iş bu Sözüm gerek Şekeristan ola Her daviden Geçen kişi Hak'tan yana uçan Kişi Işk şarabın içen kişi Geh esrük Ge Mestan ola Kördür münafıkun Gözü Yarın Karar koyar yüzü Halkın Bana aciz sözü Gerek Şekeristan ola Her dem yüzüm yire Uram Allahıma şükür kılam ben benliğim dosta birem, Ne davi ya destan ola. Işka döyemedi özüm gensüzin açıldı razum. Razum. Yunus senin iş bu sözün alemlere destan ola. Hocam kusuruma bakmayın. Becerebildim mi? Bilemiyorum. <gülüyor> evet. Çok kıymetli Kaymakamım, Hayati Hocam, kıymetli konuklar, protokol, değerli misafirler, çok sevgili öğrenciler. Evet, Yunus Emre Hazretleri'nin sözlerinden bir buket okuyam dedim, becerebildim mi bilemiyorum. Kıymetli hocamız inşallah bizleri bu konuların üstadı, onların huzurunda buna cüret ettim, bağışlasın bizi. Aslında çok derin anlamları içeren bize 700-800 yıl ötesinden ışık tutan gönül inşa etmeye çalışan gönüller yapmaya çalışan hak dostu insan sevgisiyle dolu dava insanı gönül insanı Yunus Emre onun şehri onun ismini alan şehir ve onun anıldığı günlerdeyiz. Her sene yapıyoruz sonbaharda, uluslararası çapta. Geçen yıllarda sempozyumlar yaptık. 13-14 ülkeden katılımlar oldu. Bu yıl sempozcumu yapmayalım. Sadece çok değerli hocalarımızdan istifade edelim. Konuşma panel tarzında, konferans tarzında yapalım diye arzu ettiler. Bu sene öyle yaptık bugün, yarın inşallah değişik programlarla icra edeceğiz. Amacımız işte bu topluma, neslimize gelecek kuşaklara Yunus Emre'nin 700 yıl önce, 800 yıl önce tuttuğu, tuttuğu ışığı yansıtabilmek. Genç kuşaklara, kültürümüze onun derin anlamlarını aktarabilmek. Maalesef isimleri pek çok hak dostunun halkın içinde yaşayan, ancak halkı aydınlatmaya çalışan, gönül inşa etmeye çalışan Yunus Emre ve diğer hak dostlarının unutulmaya, onların düşüncelerinin, felsefelerinin, dertlerinin, tasalarının unutulmaya yüz tuttuğu bu modern çağda sevgili gençlerimize bu ışığı tutabilmek, onların yüreklerini, zihinlerini aydınlatabilmek. Onun için belediye olarak Yine bu yıl Yunus Emre günlerinin üçün, dördüncüsünü yapıyoruz. Ee, çok da değerli dostlarımızla, hocalarımızla dün de yaptık. Bugün de inşallah kıymetli hocamız sizlerle, bizlerle beraber olacak. Ben bu vesileyle tekrar kıymetli hocama, kaymakamıma ve değerli katılımcılara, özellikle de sevgili gençlere hoş geldiniz diyorum. Programımız hayırlara vesile olsun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkan'a bizler teşekkür ederiz. Böylesine güzel organizasyonları bizlere sunduğu için, milletimize sunduğu için bir inancımız var sevgili arkadaşlar. O öyle bir kıvılcımdır ki yaktığınız her yerde aslında kendinden bahsettirir, zikrettirir. Malum halinizdir. Aslında bıçak kesmez, Allah keser. Ateş de yakmaz. Yakarsa Allah yakar. Öyle su filan da boğmaz. Boğarsa Allah boğar. Çünkü faili mutlak O'dur. Onun bize sunmuş olduğu bütün nimetleri istediğimiz şekilde de kullanabiliriz. Mümkündür. Büyük bir ihtimalle de vardır. Birçoğumuz sosyal medya kullanıyor muyuz burada sevgili gençler? Pek anlaşılmadı. Kullanıyor muyuz efendim? O zaman şöyle bir şey yapalım mı? Hani o sosyal medya bazen bizi esir ediyor ya, biz onu esir alalım. Yunus Emre diye bir hashtag açsak açabilir miyiz? değil mi? Yunus Emre diye bir hashtag açsak ve bugün burada olanları oraya birer cümlelerle Hayat Hocamızın söylediklerinden ya da bizim duyduklarımızdan birer cümlelerle yazsak ve kendi resimlerinizi sahnenin resimlerinde paylaşsanız başka insanlar da verirse hani burada yanan o kıvılcım belki de hiç ummadığımız sahmin etmediğimiz bir yerde alev verir Hani bir gönlün tutuşmasına vesile olur. O yüzden yapalım mı böyle bir şey? Peki. Yapalım. O zaman güçlü alkışlarınızı isteyelim. Daha fazla vakit kaybetmemek için kıymetli hocamız Sayın Hayati İnanç Bey'i sahneye yerine davet edelim. Buyurun hocam. değer protokol sevgili gençler hanımefendiler ve efendiler hoş geldiniz buraya geleceğimi söyledim İstanbul'da bir büyüğüme hayır dua etsin diye konferansa gidiyorum efendim dedim Manisa'ya Yunus Emre Belediyesi davet etti gidip konuşacağım dedim Allah kolaylık versin dedi Amin dedim, dinleyenlere dedi. Yani size almış olduk. Ne kadar sürer bu başladı şimdi hayırlısıyla bu çile ne kadar sürer diye düşünüyorsanız sizi rahatlatmak adına söyleyeyim. Epi tecrübemiz var. Çok konferans verdik çünkü. Dört saatten fazla olunca dinleyici yoruluyor. O bakımdan daha kısa sürede bitireceğimizin müjdesini vereyim. <gülüyor> Bir lisede Ankara'da Anadolu Lisesi seçkin talebeler cin gibi konferansa başladık. İlk 3-5 dakikada çocukların yüzündeki ifadenin Tercümesi şu, ya çattık belaya, nece konuşuyor bu ya, anlamıyoruz ki falan. Şimdi çıksak öğretmenler kızar. <gülüyor> Üç beş dakika böyle geçti ama sonra buzlar çözüldü Allah, Öyle bir dikkatle dinliyorlar ki sinek uçsa duyulacak. Öyle odaklanmışlar. Baktım, konsantrasyon çok yüksek. Aniden konferansı kestim ve dedim ki çocuklar bana dua edin. Bir anda kala kaldılar. Tamam edelim de nasıl dua edeceğiz acaba? Tereddütü var. Öyle bakıyorlar. Sorsalar söyleyeceğim ama soram da yok. Bekledim ben de. Kim soracak bakalım. Bir dakika geçti, bir buçuk dakika oldu, çıt yok. En son, en arkada solda pencere dibine oturmuş bir haylaz, delikanlı. Parmak kaldırdı, soracak. O da epey problemli. Bir saatten beri benim sinirlerimle oynuyor. Pencereden dışarıyı seyrediyor. Yanındakini dürtüyor. Elinde bir tablet var onunla meşgul. Önündekini saçını çekiştiriyor falan. Sinir yani. Fakat pedagoglar da diyorlar ki kalabalıkta çocuk dövmeyin. <gülüyor> Dövmek yasak. E ne yapacağız? İyice sinirlendim ben aslında. Fırsat bulsam haçlayacağım. Kolluyorum da yani. Tamam dedim şimdi elime düştü. Kalk bakayım ayağa dedim. Ayakta sor. Kalkar kalkmaz çocuk duruma el koydu. <gülüyor> dedi ki hocam sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz dedi. Var başkanım. Sizi dinlemediğimi düşünüyor musunuz dedi. Yok dedim oğlum düşünmüyorum bizzat gördüm dedim. <gülüyor> Yanlış gördünüz dedi. Ben sizi dinledim dedi Allah Allah hiç belli olmadı dedim Yani orada kıpır kıpır bir saattir yapmadığın kalmadı Ne ara dinledin dedim Hocam ben öyle dinlerim dedi Sizi dinledim Müsaade ederseniz dinlediğimi ispat edeyim Siz bana inanın önce Sonra sorumu sorayım dedi Nasıl ispat edeceksin dedim Şair Nabiden bir beyt okudunuz 15 dakika önce. O ben o beyti okusam, doğru okusam, manasını da versem, bana inanır mısınız dedi. E tabii artık o durumda kimin inanmaz? Oku bakayım dedim. Nabiden okuduğum beyt şu idi: Kalem kejdel mürekkep siyah kagib duru <gülüyor> bilmem. Kimi etsem o şuha arz halim yazmada mahrem. Hoppala. Ya 40 yaşındaki adam okuyamaz ya. Çok da güzel okudu düzgün. Vezni gözetti kafiye falan düzgün yani döktürüyor çocuk. Aferin dedim şaşırdım yani şimdi sen bunu ezberine almışsın falan. Hocam manasını da söyleyeyim dedi. Söyledi mana şu. ''Gönlümde dert var, yazmak isterim, yare bir mektupla göndermek isterim ama baktım ki kalemin ucu eğridir, güvenemedim eğri dilli kaleme. Mürekkep yüzü kara, ona da güvenilmez, kağıt ise iki yüzlü, önü var, arkası var. O yüzden yazamadım.'' diyor. Şair nasıl bir espri yapıyor, ne demek istiyor falan. Ayrı mevzu ama delikanlı bunu aynen almış. Üstelik dinlemiyoruz an ne diyoruz. Şaşırdım tabii sendeledim. Kızgındım falan da geçti. Anlaştık gençle. Hadi bakalım dedim sen ne soracaksın sor. Niye parmak kaldırdın herhalde şiir okumak için değil. Bir şey soracaktın. Hocam soracağım dedim. Siz şimdi dua istediniz. Dediniz ki Çocuklar bana dua edin. Tamam edelim ama nasıl dua edeceğimizi bilemediğimizden tereddüt ediyoruz hepimiz. Fakat kimse de sormaya cesaret edemedi. Gördüğünüz gibi bir, bir ben varım dedi yürekli. İyi. Ben soruyorum dedi. Düşündüm ki siz şair nabiyi, şeyh galibi, şair bakiyi çok seviyorsunuz. Kanuni'yi, Yavuz'u, Fatih'i de sevdiğiniz anlaşılıyor. Nasıl anlaşılıyor dedim. ''Onlardan bir şey okurken heyecanlanıyorsunuz.'' dedi. ''Sanki sevgilisinden bahseden bir aşık gibisiniz.'' Ee, sevdiğiniz belli. İnsan kısmı sevdiğini özler.'' dedi. E ''Doğru. Madem hazır dua istediniz, ben de şöyle dua etsem. ''Ya Rabbi, bu hoca sevdiklerine bir an önce kavuşsun.'' ''Ne dersiniz?'' dedi. ''Bana bak.'' dedim, ''Mikrop.'' <gülüyor> Mikrop, <gülüyor> sevdiğim doğrudur, özlediğim de doğrudur ama kavuşmanın acelesi yoktur. <gülüyor> Bekleyebilirim yani biraz. Adam hacca gitmiş, 80 yıllık ömründeki tek arzusu kabe-i şerife yüz sürmek. Nasip etmiş gitmiş, hiç kırarak ağlıyor ve diyor ki ya Rabbi canımı burada al ama bu sefer değil. Anladı tabi delikanlı. Öyle dua olmazmış. Ve sordu. Nasıl dua edeyim hocam? Soruyorsun da dedim. Şimdi sen sözünde duracak mısın dedim yani. Bana şimdi bir söz vereceksin. Böyle dua edecek misin dedim. Sözümde dururum dedi. Delikanlıyızdır hocam. Yani bilmiyorum ama dedim. Görüntü pek öyle değil. <gülüyor> Yok dedi. Ben sözümde dururum. Madem öyle diyorsun. Bana şöyle dua et. De ki. ''Ya Rabbi, bu hoca ölürken gülsün, gülerek ölsün.'' ''Neden?'' dedi. ''Son gülen iyi güler de ondan.'' dedi. <gülüyor> ''Son gülen iyi güler de ondan.'' Şairi hatırlayalım. ''Yadında mı doğduğun anlar, sen ağlardın, gülerdi alem, Öyle bir ömür sür de olsun.'' Mevtin sana hande halka matem. Günümüz Türkçesiyle sevgili gençler şu demektir. Hani doğduğunda ağlamıştın, hatırlarsın. Niye ağladın o zaman? Sen hatırlıyor musun, sebebini biliyor musun? Bilen var mı? Niye ağladık ki doğduğumuzda? Sıkıntı ne? Unuttunuz mu yoksa ana rastlığımı? Ne kadar güzeldi. Dokuz ay küsur, ekmek elden, su gölde, soğuk yok, sıcak yok, hiçbir şeye muhtaç kalmıyorsun, ne lazımsa geliyor falan. İyiydi yani çok, rahattık. Fevkalade rahattık ama iyi günler çabuk bitiyor. Ve <gülüyor> bir geldik ki Allah'a, gecesi var, gündüzü var, hastalık var, dert tasa var. Öyle bir yere geldik ki haklı olarak ağladık biz. Telaşa düştük yani. Fakat birileri de gülüyorlardı. Niye gülüyor kızımız oldu, oğlumuz oldu falan. Ben ağlıyorum, o gülüyor. Ben kızdım, siz de kızdınız mı? İnsan kızar. Diyor ki, güzel yaşa da bu alemde. Giderken uğurlayanlar ağlasın, sen gül. Son gülen iyi güler. Delikanlı anladı, söz de verdi. En sonra söyleyeceğim en başta söyledim, siz de bana öyle dua edin. Sıkıp bir iki yolculuğumuz oldu, bir trafik kazası, bir kalp krizi bilmem ne filan epey çetin yani, görünür. Hani döndük geldik yani, virajı zor aldık yani. Hele kalp krizinden sonra iyice gözüm korktu. Stent'i takan doktora sordum, dedim hocam bu zor dedim ya çok çetin oldu bu defa kriz benim akıbetim ne olur dedim ne dersin dedim hocam endişe buyurma dedi nasıl dedi tıp ilerledi hocam dedi yani dedim Ölene kadar yaşarsın dedi. Allah razı olsun çok iyi geldi ama çok iyi tabi hayat garantisi var Ölene kadar yaşıyorsun daha ne daha ne bir adam Hazreti Ali radıyallahu an. harp sırasında bir şiir okurdu ordunun morali bozulduğunda şiir okurdu Mealen dediği şu, ölümün geldiği gün ondan korkan kimseye hayret ederim. Manasızdır. Çünkü vakit geldiyse korku faydasız. Ölüm gelmediği halde ondan korkana da şaşarım. Ortada ölüm yok, senin telaşın niye? Yani sen anını yaşa, Buna İbnül Vakt deniyor, vaktin oğlu. O anın gereğini yapar. Şeyh Galip Merhum koskoca divanını bitiriyor. Divanın sonundaki tek mısra şu. Geçti gün ferdayı kosa at bu saat dem budem. Dün vardı, geçti. Geri gelmez. Yarın ya gelir ya gelmez. <gülüyor> Elinde sadece şu an var. Bunun vaktini, bunun kıymetini bil. Çünkü insan eğer zamanın çocuğu olmayı beceremezse, yani İbnül Vakti olmazsa, zamane çocuğu olur. Allah göstermez. İnsan ya zamanın oğludur, zamanın çocuğudur, ya da zamane çocuğu. İşte Yunus Emre'miz bir hak aşığı, manevi yolculuğu sonuna kadar yaşamış seyir sülük görmüş bir kamil insan olarak bize dünyayı çok güzel tarif etti insanın dünyayı tanımadan burada güzel yaşaması mümkün değil ne olduğunu bilmesi lazım burası nasıl bir yer burası nasıl bir yer ne alınır ne satılır şair diyor ki ''Budur daha sitâd da d-dehr'den ziyan ancak hezâra-nârzû'dan bir peşiman olduğum kaldı.'' Biraz ağdalı bir Türkçe ama ben Türkçeden Türkçeye tercüme edeyim. 210 yıl önce yazılan şiiri. Şöyle diyor, ''Geldim dünya pazarına, biraz alışveriş yaptık, girdik çıktık falan, aldık sattık işte. Şimdi Z raporunu veriyorum. <gülüyor> Akşam oldu dükkanı kapatacağız. <gülüyor> Zehra, şu. Binlerce arzu besledim. Pişmanlıktan başka karım olmadığını gördüm. Ben gidiyorum Allah azamalar. Bu dünyada karın bundan ibaret. Yeter ki sen burayı iyi tanı da kendisine gönül verme. Vefasız olduğu için bu dünya denen yer Gönlünü buraya kaptıran da vefasız oluyor. Kimi kim bi' vefa dünyada gördüm bi' vefa gördüm. Vefa her kimseden kim istedim, andan cefa gördüm. <gülüyor> Dünya diyor vefasız olduğu için onu sevenler de vefasız çıktı diyor. Bu dünyada yüzüm gülmedi diyor Allah. <gülüyor> Şair. Bizimkiler, üstadlar o kadar güzel anlamış ve anlatmışlar ki bize Günümüzde sanki başımıza neler geleceğini de öngörmüşler gibi, eğer dönüp bakarsak, eğer onlara yeterli alakayı gösterebilirsek, bu labirente şaşırmayacağız. Ölümüzü aydınlatıyorlar, kalbimize inşirah veriyorlar, bizi açıyorlar. Endişe yok, rahatlık, ferahlık var. Dert diyor, dünya ehli içindir diyor yani. Aşıkta keder neyler, gam halkı cihanındır. Koyma kadehi elden, söz piri muganındır. Bakıyorum da diyor, biraz dertli gibi duruyorsun sen. Ya aşk ehlinde de dert olmaz. Herhalde bir eksik var Kendini bir düzelt diyor. Ya. Çünkü aşk sahip, aşk gelecek cümle eksikler biter. Yunus Emre. Aşk geldiyse kişi... Kendini aşka teslim ettiyse eksiği kalmaz. Kamildir, iş bitmiştir diyor. Aynını başka şair şu şekilde söylüyor. <gülüyor> Yanan aşk ateşi ne ateşi duzahtan eymindir. Ne kim bir kez yanar yandırmak anı gayri mümkindir. Yanisi şu, aşk ateşiyle yanarsan dünya hayatında. Bir daha yanmazsın. Yanan yanmaz. Kimse kül. <gülüyor> Tabi şu anlaşılıyor. Nasıl olsa yansın. Gel burada yan da. Orada yanma. Aldangaç diyor Hazreti Yunus Emre dünya için. Mekkar der eskiler hile. Arapça kökenli. O öz Türkçe söylüyor. Aldangaç. Tuzak yani. Tuzak. Böyle renkli cilveli bilmem ne falan falan falan ama dünyayı anlatırken size şunu söyleyeyim geçen de geçen de dediğim bir yaş ilerleyince geçendeler falan 20-30 yıl önceye gidiyor yani geçen de dedim bir hesap ettim 35 yıl olur. Serbest avukatlık yapıyorum kendi memleketimde köyün ileri gelenleriyle de sohbet ediyoruz kaymakam, hakim, savcı işte bir iki de avukat falan böyle yani. Okumuşlar. Ha. Oturup kalkıyoruz. Lise müdürü. Bir gün bunlar benden habersiz pikniğe gitmişler. Beni ekmişler. Ertesi gün sordum tabii. Hafta içinde dedim, hiç böyle beraber kaynatıyoruz. Pikniğe gidiyorsunuz, oğlak çeviriyorsunuz, bizi ekiyorsunuz. Dedim, böyle arkadaşlık mı olur? Ya dedi, sen hep dedi, Ahireti anlatıyorsun insana, dünyadan bahsetmiyorsun, o yüzden seni götürmedik dedi. Ha, ben size dünyayı anlatacağım dedim. Önümüzdeki hafta, dünyadan bahsedeceğim söz dedim. Olur dedik, öbür hafta gene biz konuşacağız işte, çene çene bizde. Dünya lizaildir, ona güvenen Nadimdir. Dünya bala benzer, içine düşen sineğe falan. Ben anlatmaya başladım marifetnameden. Lise müdürü uyandı desen gene aynı şeyi söylüyordu. <gülüyor> ne yapayım dedim ya. Dünya bu işte yani. Ben demiyorum ki. Adam, adam anasını minasını görmüş. Bunu İbrahim Hakkı söylüyor. Erzul'un İbrahim Hakkı. Lafının üstüne laf koyma imkanı var mı? İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eserini gördü bir Avrupalı da geldi İstanbul Üniversitesi'nde ettiği lafa bak. Vallahi dedi 18. yüzyılın başlarında 1700 küsur böyle bir müellifiniz, böyle bir aleminiz vardı, marifetname gibi bir eser yazdı da siz hala galaksiler arası seyahat etmiyorsanız vallahi kabağı sizde dedi ya. Yani bu, bu nerede bıraktınız siz bunu dedi ya. Biz bunu gördük, nefesimiz kesildi. Fiiri Reis'in haritasına baktı, adam dondu kaldı. Yok artık dedi ya. Yani izahı yok. Bilinen kriterlerle izah etmenin imkanı yok. E o insan diyor Hazreti Yunus Emre diyor Dünya nedir? Watizdi <gülüyor> dünya. E, buna kulak vermeden, onu anlamadan insanın burada mutlu olması da başarılı olması da mümkün değil. Bir de başarı tanımına ihtiyacımız var sizin. Başarı diyoruz da öyle üstün körü geç... Nedir başarı? Yukarı çıkmak mı? Ya bazen yukarısı belâdır. Cemsi bazen... Tebrizi Hazretleri ne diyor? Dünya'm alt üst olacak diye. Kafaya takma, belki altı üstünden iyidir diyor. <gülüyor> yani yani aşk dediğimiz de o yani. Biliyorsun ki Allah'ın kulusun. Ve O'nun tesadüfi bir işi yok. Asla ve katta. Tesadüfi işi yok. Bir defa sen her şeyden önce, yani biraz... İtinasız bir örnek vermemi bağışlayın ama iyi anlatılacağı için mecburen söylüyorum. Bir olimpiyat şampiyonu olduğunu unutma. Sen doğmadan önce ana rahmine giden doğması muhtemel embriyo sayısı. Yüz milyonlarca. Sen birinci oldun da doğdun. Bu tesadüf olamaz. Sen bir iradeyle bilinerek istenerek sen olarak dünyaya geldin. O halde sevildiğini bil, yanlış yapma. Şiirimiz bize ne veriyor? Bana en çok sorulan şeylerden biridir bu. Ya sen avukatsın, bir sürü de tahsil yaptın, ailen hevesle benim oğlum av, hakim, avukat olacak falan diye herhalde heveslenmiştir. E bunları bıraktı. şiirle uğraşıyorum yani bir işe de yaramaz. Al, bize öyle görünüyor. Yani karın doyurmaz ya, doğru. <gülüyor> öyle zannediyorlar, başkanım yemek kısmaladı birazcık, ne kar, doyuruyor işte. <gülüyor> Baksana su, suyumuz da var, daha ne yani? <gülüyor> Şaka bir tarafa, şiirden ne kazanıyorsun diye soruyorlar bana. Çok ka karşılaştığım bir sorudur cevabı veriyorum tarih huzurunda Bir. şiirimiz başlıca iki ana başlığa ayrılabilir iki fasıl iki ırmak biçiminde akar Hakimane şiirler aşıkhane şiirler hakîmane şiirler hikmetle tefekkürle aklı işleten düzgün düşünmeyi temin eden akla önderlik ve rehberlik eden eserlerdir bu aklı besler Öbürü ise kalbe dair, gönle dair, aşıkhane, hisse hitap eden eserlerdir, o da kalbi besler. İnsanoğlunun da üç türlü açlığı vardır. Midesi acıkır, ekmek çorba ister, kafa acıkır, bilgi ister, gönül acıkır, aşk ister. Üçü bir birinin yerine geçmez. İnsanın üç türlü ihtiyacı var, fakat kafa ve gönül açlığı, mide açlığı gibi herkes tarafından fark edilmez. Özel dikkat ister. Yoksa fark etmezsin. Üstelik mutlu yaşarsın. <gülüyor> Beyin hücreleri iptal olduğunda acı duymuyor. Kalbi karardığında acı duymuyor. Ölmüş yaşa kurttan korkmaz. Hatta bir de mutlu olur yani böyle. Meyyiti müteherrik, canlı taklidi yapıyor. İçi boşalmış öyle geziyor işte <gülüyor> Mühim olan kafa ve gönül açlığının farkına varmak, onu anlamak, idrak etmek ve onun tatmini için, onun doyurulması için kapı aramak. Arayan da bulur. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kanunudur. Vermek istemeseydi, istek vermezdi. Gazi Üniversitesi'nde bir konferanstan çıktım. Konferansta mevzu bu. Şeyh Galip'in iki mısrağı üzerinden Üç türlü açlığı anlattık falan, bir buçuk saat. <gülüyor> bir de çok konuşuyor bu konuşmacı. Estağfurullah desin biriniz, siz de Bu gibi durumlarla, kaçırmayın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Radyo programı yaptım, üç saat, canlı. 12'de başlıyor, 3'de bitiyor. Düşünsenize gecenin 12'sinden sabahın 3'üne kadar yapılan programı kim dinlesin? Herkes uykuda. Yani dinleyicimiz falan yok. Dinleyenler hep böyle kayık, efendim, problemli, terk edilmiş. <gülüyor> böyle bir hedef kitlemiz vardı. E tabi programda konu başlığı vermeniz gerekiyor adettendir. O gün konu başlığımız sükut, susmanın fazileti üzerine 3 saat konuştuk. Dinleyicinin biri uyandı, hocam dedi ya. Susmak iyi bir şey diye üç saat konuştum dedi. <gülüyor> Susmanın faziletini anlatıyorsun, üç saat konuşuyorsun. prez dedi ya. Şimdi, insanın kendini anlaması, kendini tanıması, dönüp kendine bakması en zor olanı. Göz her şeyi görmek için dizayn edilmiş daha görüyor, yuvarlak da her şeyi görüyor, kendini görmüyor. O yüzden denilmiştir ki, kendini bilen Rabbini bilir. Men arefe nefsahu fekat arefe rabbehu Zor olan odur. Cenab-ı Peygamber buyuruyor aleyhissalatu vesselam, Bahtiyar o kimsedir ki, kendi kusurlarını görmekten başkasında kusur bulmaya vakti yok. Ve baht o kimsedir ki, Başkalarında kusur aramaktan kendine sıra gelmez ömrü biter, biter tükenir problemi. Altı mı yedi buçuk milyar insan var yeryüzünde. Oho! Saymaya ömür yetmez. E nerede kaldı? Bir de kusurlarını tespit edecek. Allah'ı niye seversin diye sordular. Arife, Arif cevap veriyor. Komşu bilmez bağırır Allah bilir örter. Neyi kusurumu? Komşu bilmiyor kusurumu. Şöyle böyle bir tahmini var ama beni rezil ediyor. Konuşuyor, bağırıyor falan, falan. Allah biliyor ve örtüyor. Ondan seviyorum. Bütün sırlarını. Yunus Emre'den bir şiir okumadan önce size bir de şunu anlatayım da. Bir İçişleri Bakanı beni konuk olarak çağırdı. Vilayetine. Konferans veriyoruz. Aşağı yukarı bu kadar dinleyici vardı. TRT çekim yapıyor. Sahnedeyiz. Arkamda da 8 kişilik fasıl heyeti var. Çalıyorlar, çığırıyorlar falan. Onlar bir şarkı söylüyor. Bitirince ben konuşuyorum. Tekrar çalıyorlar, konuşuyorum falan. Bir buçuk saatlik çekim. İlk 45 dakika geçti. Sayın Bakan'la göz gözeyiz. Öyle ayarladım koltuğu, bakıyorum bakan bey bizi dinleyemiyor, çok da haklı, çünkü eline gelmiş bakan artık, herkes etrafını sarıyor, herkesin elinde bir kağıt, kağıtta bir şeyler yazıyor tabii, kiminin kızı tayin olacak, kiminin, herkesin derdi var, e bakan da ilgilenmese olmaz, yani yerden göğe haklı ama ilgilenince de program kaçıyor. Bakan Bey'in dikkatini çekmezsek dedim, bu programı kaybedeceğiz. Kaldı 45 dakika. Harun Reşit'ten bir hadise anlatarak girdim. Gözümü gözüne diktim Sayın Bakanım. Harun Reşit merhum, yanında Behlül Dana adında bir zat ile bulunurdu hep. Behlül Dana. Behlül adı da Dana sıfat. Ne demek Dana? Nasıl Behlül diyor yani? Dana ilginç bir kelime. Divane de oradan gelir. Yani deli görünümlü veli. Bir bakıyorsun deli, bir bakıyorsun veli. Bakmasını bilir sen veli. Evliya dört şekil olur dediler. Biri var, alem de bilir, kendi de bilir ki velidir. Biri var, alem bilir, kendi bilmez. Biri var, kendi bilir, kimse bilmez. <gülüyor> biri var, kendi de bilmez, kimse de bilmez. <gülüyor> Adamın biri Anadolu'dan yola çıkmış. İstanbul'da, Yeni Cami'de evliya eksik olmazmış, diye duymuş. Gideyim de demiş, Yeni Cami'de bir vakit namaz kılayım, bir Allah dostuyla tanışayım hiç olmazsa, demiş. Ömür geçiyor. Bir sürü meşakkate katlanmış. Vakit namazında gelmiş emin olun yeni cami namazını kılmış sonra tesbih çekiliyor ya Tesbih çekerken de düşünüyor garibim Ya çok da zahmetle geldik bir daha ya gelinir ya gelinmez Acaba şimdi var mıdır burada bir Allah dostu tanışsak boş dönmesek diye düşünüyor içinden Birisi kulağına eğilmiş ve demiş ki Senin safta sen dahil yedi kişi var Kendinden haberi yok. <gülüyor> Olmayabilir. Behlül Dana öyle biriydi işte, enteresan bir Allah'ın delisi, bildiği Allah'ın delisi yani, ünlem işaretiyle söylüyorum. Dakika başı Harun Reşid'e bir şeyler söylüyor, acı acı laflar söylüyor ama Harun Reşid de delikanlı adammış hep yanında, biliyor o tatlı bir laf etmez ama uzaklaştırmıyor. Tahmül ediyor onun dikenli sözlerine çünkü şunu biliyor diken gülün habercisidir sana kaldı güllerin arasında diken var diye sızlanabilirsin dikenler içinde gül var diye şükredebilirsin sana kaldı gülde var diken de var tercih senin o delikanlıydı ömrü boyunca azar işitmesine rağmen asla uzaklaştırmadı. Neyi biliyordu? Kendisi için söylemiyor o. O Allah dostudur. Bunu Allah rızası için söylüyor. Eskiler derler ki, ağızdan çıkan kulaktan döner, kalpten çıkan kalbe gider. Yani beni dinlemedi filan diyorsun da, söylüyorum dinlemedi diyorsun da, e sen acaba ihlasla söylüyor musun? Kendini kontrol et bakayım. Çünkü kalbindeki ihlası samimiyeti, bir Allah bilir, bir desen. İhlas, Allah ile kul arasında sırdır, melek bilmez ki yazsın, şeytan bilmez ki bozsun. Samimi söz, kalpten olan söz, ihlasla söylenen söz, muhatabını bulur, kalbe işler. O öyleydi, bu da böyleydi. Yani alıcı da, verici de müsait. <gülüyor> alan veren olgun alan uygun. İşte bu Behlül Dana Hazretleri ne bir gün huzura çağırdı Harun Reşit ve dedi ki Bakan anlatıyoruz bunu. Olacak iş değil yani. Hikayenin sonunu duyduğunuzda hakikaten anlatılmaz dersiniz ya. Ben de öyle ürperdim. Ağzımdan çıktı bir kere dedim. Gel dedi Behlül seni vezir yapacağım. Vezir. Bakan demek. Hatta efendim İçişleri Bakanı demek dedim. Anladı tabii artık meseleyi, yanındakilere talimat verdi. Program bitene kadar kimse gelmesin. <gülüyor> Seni vezir yapayım. Bu teklifi alan kişi ne yapar? Normal şartlar altında. E, sevinir herhalde ya. Yani. Teşekkür eder. Allah mahcup etmesin efendim, baş üstüne falan filan der. O diyor ki, Halife Hazretleri bir tanışalım da. Ondan sonra inşallah. Bir danışayım diyor. Harun Reşit kızıyor tabii. Danışmak mı? Ne danışması? Ben devlet başkanıyım. Açıktan atama bu. Kime danışacaksın? Öyle demeyin efendim dedi. Bilenlere bir soralım. Sizi Size karşı mahcup olmak istemiyorum. Git dedi çabuk danış gel. Adamın canını sıkma. E adama görev veriyoruz danışacakmış ya. Git, git, git çabuk danış gel. Hemen bir cevap bekliyorum. tabii efendim, ben çabuk gelirim dedi, çıktı. Aldı bir merak, kime gidiyor bu? <gülüyor> yani bakanlık teklif ettiğim adam danış kime danışıyor? Merak etti, peşine de taktı bir hafiye. Adım adım izle, kiminle görüşüyor, kime ne soruyor, aldığı cevap ne, rapor istiyorum diyor. Peşinde gölge gibi bir hafiye. Ah, Behlül Dana gidiyor, gidiyor, Kor koridoru dolaştı, çıktı dışarı, çok af buyurun, helaya girdi. Hafiye dışarıda bekliyor. Çıktı, içeriye baktı. Kimse var mı? Orada birisiyle mi görüşüyor? Yok, boş. Döndü tekrar peşine takıldı. Döndü geriye. Behlül Dâne'a çıktı huzura. Halife Hazretleri danıştım. Uygun görülmedi. Vazifeyi kabul edemeyeceğim. Afiyet tabi işini yapacak. Girdi içeriye efendim. Yalan söylüyor. Kimseyle görüşmedi. Çok af buyurun helaya girdi çıktı. Tuvalet. Öyle bir kimseyle görüşmedi, selamlaşmadı, karşısına insan çıkmadı. Numara yapıyor. Görev işine gelmedi herhalde. Yani yoksa aldığı bir istişare yok dedi. Harun Reşit e dedi hakkında böyle diyorlar. Ne dersin? Valla dedi arkadaş da söyledi ya dedi işte oraya gittik tanıştık dedi. <gülüyor> e orada kime sordun dedi? İşte orada ne oluyorsa onlara sordum dedi. Peki nasıl oldu dedi bu? Ne dediler sana? Ben onlara dedim ki valla bir vezirlik teklifi var ne yapayım? Onlar da dediler ki Behlül'cüğüm sen bilirsin ama biz düne kadar çok itibarlıydık. Market raflarında, buzdolaplarında çok kıymetli gıdalardık. İnsan içine girdik, bir gecede geldiğimiz hale bak. Akıllı ol insan içine girmediler. Harun Reşit ağlamaya başlıyor. Harun Reşit ağlıyor. Ben korktum. Ya bakan'a bu anlatılır mı arkadaş dedim, ağzımızdan da çıktı bir kere. Sayın bakan gülme krizi geçiriyordu. Anladı mı tamam, bir sıkıntı yok. Olgun karşıladı yani. Ama tabi latife bir yana, kıssanın hissesi biz görev verdiğimiz insanlara acımasız davranırız. Teğimizdir, fıtratımızdır yani, tabiatımızdır. O yüzden amirlik, emirlik İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri sabah namaza gidiyordu Bağdat'ta. Çamurlu bir yol, yer taşlık önünde yedi yaşında bir çocuk. Yavrum dikkat et düşersen dizin acır dedi. Çocuk döndü ey imam asıl sen dikkat et ben düşsem sadece dizim acır sen düşersen arkanda ümmet gider dedi arkanda dedi, bütün bir ümmet var. Hiç kıra hiç kıra İmam Bu çocuğa bunu kim söyletti? Baktım ki, Sayın Bakan bunu dinlediler, eksik olmasınlar. İki tane daha hadise anlatayım bari dedim artık. Yani maksat dinletmekti ya zaten. Bütün salonda dinliyor tabii, bakan bakımca böyle. <gülüyor> o sırada, çekim de devam ediyor bir tarafta. Unuttuk biz, şarkı türkü gitti. <gülüyor> Konuşuyoruz. Bir gün baktı ki, Koltuk boş, Harun Reşid'in koltuğu, Behlül Dane Hazretleri gitti boş koltuğa oturdu. Halife Sultan, devletin başkanının koltuğuna oturuyorsun. E ne olur ben şimdi gitsem külliye de, <gülüyor> yurt dışında reis diye otursam, herhalde biri beni döver yani. Onu da dövmüşler zaten. <gülüyor> Özel güvenlik var, yani herkesin görevi var, dövmüşler, çekilmiş bir kenara, ağlıyor Behlül. Feryat figan, <gülüyor> ah Harun, ah <gülüyor> Harun diye diye ağlıyor. Harun geldi. E niye ağlıyor bu? Dövdük. Niye dövdünüz? Yerinize oturdu ondan. Döndü Behlül'e. Yahu benim yerime oturmuşsun. Hadi bana saygın yok. Olmasın. Ama burası makam yani. Makam koltuğuna böyle bir destursuz girildi. Elbette daya yersin yani. Hak etmişsin. De. Beni niye karıştırıyorsun? Harun, Harun diye ağlıyorsun. O ne? <gülüyor> Harun dedi. İki tokada ağlayacak adam mıyım ben dedi ya. Bir dakika oturdum yediğim daya bak, sen ömrünü orada geçiriyorsun, ben sana ağlıyorum <gülüyor> <gülüyor> Bir gün baktı ki, <gülüyor> ya işe bak ya, öyle bir iş. Hazreti Ömer adam tuttu, adam, memur tuttu, görevi şu. Her gün gel, bana de ki, ey Ömer ölüm var, unutma Ömer ölüm var, de bana. Maaş alıyor bunun için ya. Bir gün çağırdı, tam maaş emekli, bir daha gelme dedi, lüzum yok. Hakkında emekli de oldun. Ne oldu efendim dedi, valla saçımı ak düştü, ayna bana her gün söylüyor, gerek kalmadı sana dedi. <gülüyor> Aynaya bakıyoruz ya, tabii yani <gülüyor> Beyaz saçlar toprakla nişandır, düğüne de bekleriz inşallah. <gülüyor> nişanlandık mişan, Allah'ın izniyle. Yüzük de taktılar zaten. Stent, stent, yüzük. Stentsiz, stentsiz dolaşıyorduk. Ayıp oluyordu. Cenab-ı lütfetti. <gülüyor> tane var. Bir gün baktı ki Hazreti Behlül Harun Reşid'in evinin önüne oturmuş yere resim çiziyor. Olacak iş değil. Yani, düşünsenize yani külliyenin önüne oturmuşum resim yapıyorum yere. Çocuk musun sen derler. Gelmiş Harun Reşid ne yapıyorsun sen orada? Ev yapıyorum. Bak bir de ev yapıyormuş. Ey çizilen resme evim ev mi diyorsun dedi. E öyle demedili Harun dedi. Bakarsın bir müşteri çıkar dedi. Hele bir inşaatı bitirelim. Harun şaşırdı yani işte her işi garip bunun da dedi yani. Ne desen şey boş çıkıyor. Hanımı pencereden seyrediyor manzarayı ve farklı düşünüyor. Diyor ki vallahi bu Behlül'dür. Boş işi olmaz. Bir demek istediği vardır. Harun yanılıyor, işi anlamadı. Behlül o ev satılık mı dedi. Behlül abla satılık dedi. Kaça dedi bu ev? Bir kuruş dedi ablacığım. Sakız vermezler ya, o adam ev satıyor. Aldı bir kuruşu, cebine koydu. Hayırlı olsun abla, ev senin dedi, projeden satış. <gülüyor> Yerdeki resmi sildi tabii artık, satış bitti ya, gerek yok. Harun da kenardan bakıyor. Hanım da uydu diyor ona diyor. Yani deli bir de iki oldu. Fakat o gece rüyasında pişman oluyor. Çünkü cennette gezdiriyorlar Harun Reşit merhumu. Ve her tarafında şaşkın bir rehber eşliğinde oluyor bu seyahat. Bir köşkün önüne geliyor ki nefesi kesiliyor. Allah Allah! O kadar güzel ki köşk. Harun'un... Yani dili tutuluyor. Kim kazandı bunu diyor. Bu köşkü, bu nimeti kim nasıl kazandı Allah aşkına diyor. <gülüyor> Rehber diyor ki senin hanımın bu. Behlül'den aldı. <gülüyor> eyvah diyor. Uyanıyor tabii dehşetle. Eyvah diyor. Hanımı biz akılsız zannettik. Akılsız biz çıktık. O anladı biz anlamadık. Şimdi ben bu rüyamı söylesem bir kere hanım beni tefe koyar. Rezil olurum. Milletin içine çıkamam. İyi mi ben rüyamı gizleyeyim de. Fakat takip edelim bu evden satılırsa bir tane daha alalım. Ev güzel çünkü. Baktı ki ertesi gün, Aa, gene ev yapıyor Behlül İşleri nasıl olsa Toki. <gülüyor> Yap sat. <gülüyor> gene mi ev yapıyorsun dedi. Evet dedi Harun. Bu, ev, bu da satılık mı dedi. Tabii dedi. Bana sat dedi. Hay hay. Kaç para? Elli bin altın. Ya hazineyi sarsacak bir rakam bu şimdi, dün bir kuruşa ev sattın, bize gelince elli bin altın diyorsun, ne iş dedi? <gülüyor> Arun, dünkü müşteri malı görmeden aldı dedi. Dünkü müşteri malı görmeden aldı. Arun'un iki gözü iki çeşme. Ve Sayın Bakan, çekimi falan da unuttu, açıkça sordu hayat Bey bu cevapta bir şifre var. Açar mısınız dedi. Ne diyor? Behlül ne diyor? Arz edeyim efendim dedi. İki mesaj var. Bir. Diyor ki Behlül, Harun sen bir rüya gördün değil mi bugün? Söylemedin kimseye ama. Bak bize bildirildi. Bazen öyle olur. Sakladığın sırrı birisi duyar. Küçücük bir sırrın bana malum oldu, iş açığa çıkınca karizma çizildi. Mahcup oldun bak. Kaldı ki bu mühim bir mesele değil, rüyadır neticede. Bilsem ne, bilmesem ne. Bu bile seni bu hale getirdi. Arun, bütün sırlarını bilene hesap vereceksin. Gideceğin mahkemede bütün sırların açığa çıkacak ona göre. Dedi. İkinci mesaj Harun dün dalga geçiyordun değil mi? Bu ev dedim. Söz vardı yani dün. Bugün göz var. Mümin söze inanır, münafık göze. İman gayba imandır. Eğer gayba değil gördüğüne inanmak da iman sayılsaydı Firavun mümin sayılırdı. Kızıldeniz'de boğulurken Firavun'un feryadı şu, Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Ona dediler ki, sen Musa'nın sözüne inanmadın. Gördüğüne inandın, bu iman değil. Ve yuvarlandı gitti. Aklını başına al Harun dedi yani. Ve Harun her zaman gözleri yaşlıydı. Çünkü... Behlül vardı. Onun işi onu ağlatmaktı. Ama gözyaşı rahmettir. Ağlayan kavuşur. Ana süt vermez necati takime olan ağlamaz diyor şair. Ona süt vermez necati takime olan ağlamaz. Annesi süt vermez necati takime olan ağlamaz. Huzuli diyor ki Huzuli dehirden kam almak olmaz olmadan giryan, Sadef su almayınca ebr nisandan güher vermez. Huzuli diyor. Ağlamadan kavuşamazsın. Sadef nisan yağmurunu içine almazsa inci yapamaz. Gözyaşı nisan yağmuru gibidir diyor. Bizim şu anlattıklarımın özeti hasılı olarak şunu bir mercek altına almamız lazım. Modern çağda, dünyanın batı tarafından bize doğru maalesef esen rüzgarla sakatlandığımız, arızalandığımız iki nokta önem arz ediyor. İki kavramı yanlış kodladık ve aldık. Ölüm ve ağlamak. Ölümü yanlış kodladık, olumsuz telakki ettik, şehirlerimizin dışına attık mezarları. 30 kilometre ötede mezarlık. Git git bitmiyor, bir de dönmesi var, insan üşeniyor. <gülüyor> Halbuki klasik şehirlerimizde, Manisa, çok güzel, canlı örneğidir. Gündelik hayat içinde mezarlığı mutlaka görür insan. Ya içinden geçer, ya yanından geçer, en azından göz menzilindedir. Ve bu çok güzel bir şeydir. ile eyleye baktım diyor değil mi Yunus Emre? Yunus Emre'm gör takdirin işleri, dökülmüştür kirpikleri, kaşları, başları üstünde hece taşları, ne söylerler, ne bir haber verirler. Onların anlattıkları var, lisan haliyle hal ile. Her şey kelimeyle anlatılmıyor ki. Kelime dediğin ne ki? Da, gevezelik. Bakmayın siz bizim konuştuğumuza, bu gevezelik. Kim diyecek estağfurullah, siz mi? <gülüyor> estağfurullah yürüyorum. Aslı olan kelimeye ihti ihtiyaç duymadan işitebilmek, gönül diliyle konuşabilmek, hal dilini duymak, işte şehrin içinde kabristan görmek, böyle bir faydayı peşin peşin temin eder. Bunu atladığımız zaman hayatı ıskalamış oluyoruz. İstanbul'da çok görkemli bir konut sitesinde Geçici olarak 40 gün kadar satış sorumlusu olarak bulundum. Benim işim orada satışı öğrenmekti yani. Pek de öğrenemedim ya. Orada bunu staj gördüm yani. Ustalara bakıyorum nasıl satıyorlar falan diye. Bir halise hiç hat hatırımdan çıkmaz. Adam geldi ailesiyle. Gayet güzel bir evi beğendiler. Çok da zengin bir aile olduğu belli. Çünkü seçtikleri ev çok pahalıydı. Artık içeriye geçildi, muhasebe odasında senetler tanzim ediliyor. Son işlem, imzalar atılacak, bitecek. Satışı gerçekleştiren arkadaşımın da keyfi yerinde prim alacak falan. Biz dışarıda çay içiyoruz, içerideki konuşmayı da takip ediyoruz. Bir aşamaya gelindi, her şey tamam, imzalar atılacak. Evin hanımefendisi bir feryat kopardı. Yüreğimiz ağzımıza geldi, sanki akrep soktu. Öyle bir çığlık. Hayırdır dedik, sorduk, öğrendik. Pencereden mezarlığı görmüş. Sitenin yapıldığı arsanın aile mezarlığıymış. Orada 8-10 kabir taşı var. <gülüyor> Bunlar burada olacak mı? Diyor. E olacak tabii yani. Ölüleri nakil mi edelim? <gülüyor> aile mezarlığı da. Bunlar buradayken ben ev almam dedi. Mezarlıktan uzaklaşacak yani. Ya abla uzaklaştın da ölümden kaçmadın ki ya. Yani bu neden? Olumsuz saydık da ondan. Ya ölüm olumsuz bir şey olsa. Tövbe Rabbi. Hazreti Peygamber ölmez ya. Ölüm güzel şey budur. Ferdi ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü Peygamber? <gülüyor> Diyor şair. Bizimkiler ölümü anlatırken insanın öylesi gelir. Yahya ya Kemal ölümü bir anlatıyor. Allah diyoruz. Valla geciktik ya. Bir fırsat olsa da bir gitsek falan. <gülüyor> Nasıl anlatıyor ya? hayret. Şimdi orada alınacak da iki ders var yani. Biri böyle güzel anlatıyor. İkincisi, adam 1958'de öldü. Yazdığı Mısraları bugün okuduğumuz zaman yabancı dil gibi. Hoppala. Hadi canım 16. yüzyıldakini anladık. Uzadık, zaman geçti de. Bu adam 1958'de öldü ya. Ya ben doğmadan üç sene önce. Bu kadar mı uzaklaşılır canım? Ayıp olmuyor mu yani ele güne karşı? Mahkemeye versen seni asarlardı. <gülüyor> Ayıp yani. Şöyle diyor. Marsaifena'da intizar ederken gah geç eser o bad gah erken iklim-i ucu rücu etmek için ervah açılır engine yelken yelken. Yahya Kemal'in şiirini yabancı dilmiş gibi tercüme edeyim. Şöyle diyor: Fanilik limanında boynu bükük bekliyoruz. Arzulanan o rüzgar bazen geç esiyor, bazen erken. İlahi iklime rücu etmek için, geri dönmek için ruhlar yelken açmış gidiyorlar, imrendik kaldık. İlahi iklime rücu etme lafını kullanıyor üçüncü Mısra'da. Bu ne biliyor musunuz? Tabii biliyorsunuz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun ayetinin şairane izahı. Bunu yapan adam da Yahya ya Kemal ha, hani şey falan değil, yani öyle camide gören de yoku. Duyan var. <gülüyor> Nadiren, ayık gören de var. Ya böyle bir adamdan bahsediyorum yani. Ama o kültürün, o medeniyetin sonuna yetişmiş. Şöyle bir göz görmüş. Şimşek çakmış bir kere kafi. Ve gurbeti sonuna kadar yaşamış. Anası Üsküp'te yatıyor. Dayısı Leskovca'da şu anda Sırbistan hulutları içinde. Kendisi İstanbul'da hasrete bak yani. ya. Ondan sonra döktürüyor tabii. Ciğeri yanmış adamın. Bizler biraz böyle fazla rahat yaşadığımızdan, yani birçok şeyi görmediğimizden bizim için tabii idrak özel gayret istiyor. Yani kendiliğinden doğru kapılardan sığmaz yalan fare deliğinden girer. <gülüyor> İki şeyi yanlış anladık. Batıdan gelen bir rüzgarla demiştim biri ölüm, biri de gözyaşı. Ağlamayı olumsuz saydık. Ya olmaz abi ya, olmaz ya. Ağlamak, şikayet etmek demek değil ki. Bir yaşındaki çocuğun en çok lezzet aldığı an nedir? Annesinin tokadından korkup annesine sığınması. Ağlar ama ağlar da işte mutludur. Biz ağlamayı kötü Ağlamaz falan. Bir de öyle bir laf var. Niye bilmiyorum. Yani değerleri yanlış yere koyduğunuz zaman Necip Fazıl Merhum'un sıraları geliyor aklıma. Otursun yerine bende her şekil. Vatanım, sevgilim, dostum ve hocam. Yani yerine otursun diyor. Ters koyduğun zaman her şey tersiz oluyor. <gülüyor> Değerler manzumesi. Kuddusi Baba, Borlu, 1810-20 o arada vefat etmiş, Maraşlı aynı zamanda doğum yeri Bor, vefat yeri Maraş, ikisi de sahip çıkarlar, çok güçlü bir mutasavvuf. Bir şiirinde Yunus Emre'nin hikayesini anlatıyor. Diyor ki, o Yunus Emre ki, senelerce düzgün odun getirdi, Dergaha oklava gibi odun ormana gidiyor düzgün odun getiriyor. Dikkatini çekti Tapdukemreli'nin ve sordu odunun bile erisi buraya münasip olmaz dedi. Bir gün çok ağır yükle Urgan sırtını iyice rahatsız etti. Tam odunla odunlarla dergaha geldiğinde artık yara olmuştu üstü boşaltı verdi odunu. İmtihan başladı. Şeyhi ona dedi ki, bunca yıl dergahtasın, edebi gözetemedin diyor. Bu hizmeti yaptın fakat diyor, işte sistemle bilmem ne falan, çetin acı laflar yani. Sen bize yaramazsın dedi ve kovmayı emrettin. Yani imtihan o kadar sert ki yani. Tam dışarı çıkarken başı içeride kaldı, kapıya kısıldı, zor nefes alıyor. Elhamdülillah başımız kovulmadı dedi. <gülüyor> Allah'a şükür dedi. Başımız kovulmadı. Artık imtihanın son safhasıydı o. Getirin dedi. Getir. Sen benim kalbime girdin dedi. Sen beni anladın dedi. Abdükemre. Bu bir imtihandı dedi. Yani. Debbav sevdiği kürkü yerden yere vurur derler. Sevdiği zaman yani aşkın cilvelerinden biri bu işte. Onu anlatıyor Hazreti Yunus Emre de kuddus Baba'da anlatılan şey şu, yani anladığımız kadar söylüyoruz tabii. Aşk büyük olunca, sevgi büyük olunca kıskançlık da büyük oluyor. Bakmasına tahammül etmez yani. Hafız-ı Şirazi diyor ki, sevgilimle geziyorduk el ele, haberim yok bakmışım bir çiçeğe. Utanmıyor musun dedi ve ekledi, ben var işe nasıl bakarsın güle? Bakmaya tahammül yok yani. Neden? E seviliyorsun, kıymetini bil diyor yani. Yusuf Aleyhisselam kardeş 12 kardeşi var biliyorsunuz. Abileri onu böyle ata bindiriyorlar, biri üzengisini tutuyor falan. Sultan gibi öyle bir ihtimam var ki gözlerinden sakınıyorlar. Kimse ona bir şey bakmasın, dokunmasın. Güzeller güzel Yusuf Aleyhisselam. Hazreti Peygamber buyuruyor Sallallahu Aleyhi ve Sellem Yusuf kardeşimin güzelliği öyleydi ki diyor, güzellik denen nesne ikiye bölündü, yarısı ona verildi, yarısı insanlara dağıtıldı. Kur'an-ı Kerim'de en uzun anlatılan hikaye Hz. Yusuf kıstasıdır. Onu bilmeyenden senarist olmaz diyor Ömer Mete. O kıstayı bilmeyenden senarist olmaz diyor. Ben de web sayfama koydum Hz. Yusuf kıstasını. Basınca 30 sayfalık bir döküman çıkıyor, açılıyor. Yani vasiyetimdir, bakılabilir. Üyelik şartı da yok, bilmem ne de yok yani. Tamamen miri Efendim. Abileri ata bindiriyorlar. Biri kol üstünü örtüyor falan. Kalbinden şöyle bir düşünce geçiyor Hazreti Yusuf'un. Abilerim arkamdayken bana bir şey olmaz. Güvendi. Kardeşlerine. Gayret-i ilahiye dokunuyor. O kardeşleri onu kuyuya atıyor. Ölümlerden dönüyor. Esir oluyor. Köle oluyor. Zindanlarda yıllar geçiriyor. Bir bakmanın her şey Yakup Aleyhisselam babası, o da peygamber. Namaz kılarken beşikte Yusuf'un bir sızlandığını duyunca gözü kayar gibi oldu. Aldı Yusuf Aleyhisselam Senelerce ayrı kaldı. Ağlamaktan gözleri kör oldu. Yani çok sevilene cilve çok çetin olur. Cebrail Aleyhisselam sordu, Ya Rabbi en sevdiğin Habib Muhammed Aleyhisselam. Hem üksüz, hem yetim, hem fakir, çölde doğdu. Bütün hayatı sıkıntı içinde geçti. Ne kadar ızdırap varsa onun üzerine yağmur gibi yağdı. Dedesi bile çocukken vefat etti. Yetim olarak amcasının yanında kaldı. Hiç ona gün yüzü göstermedin. Neden dedi Allahu Teala. Cevap buyuruyor. Benden başkasından bir şey ümit etmesin diye bütün sevgileri kalbinden söküp aldı. Sadece. Be. Aşk. Aşk öyle bir şey işte. Aşk derken o kastediliyor. Günümüzde aşk deyince tabii başka şeyler anlaşılıyor, çok yanlış oluyor yani. Nefsin arzusuna aşk adını vermek, altın taç giydirilmiş, kelkör bir başa benzer. <gülüyor> Hiç alakası yok ya, benzerlik bile yok ama işte ters alınca mevzuyu. Aşk insanı olgunlaştıran, onu yetiştiren, yolda refakat eden, menzile ulaştırmak üzere ona binek olan şeydir ve Öyle bir hikayedir ki bitmez. Sonu yok yani. Sonsuza açılır. Allah'a dairdir. Aşkı en iyi anlatan, aşkın anayasasını yazan şair Fatih, kanun Fatih Merhum şair Avni'ye bakabiliriz ama konu çok dağılır. Dağılmayalım. Şu kadarını söyleyeyim. Ağlasa aşık belayı hecrilen alan olup gözlerinden akananın yaş yerine kan olup diyor. Sultan Fatih ağlamalı diyor aşık. Ne diye ağlayacak? Ayrılık ızdırabıyla. Aşık Veysel bunu tefsir ediyor. Sordular Aşık Veysel'e aşk nedir diye. İstersin vermezler, aşk olur. Diye. <gülüyor> İstersin ver Yani kavuşmak. Aşkın kanunu madde bir. Kavuşmak yok. Kavuşunursa çoluk çocuk olur falan. Soruntosun olur falan. Kalabalık. İyi ama aşk başka bir şey. Mücerret. Ruhi mücerret gibi yerden naşım diyor. Ya. Mücerret soyut yani. Kişiyi olgunlaştırır. Hiçbir şey beklemeye izin yoktur. Ferhat'a öz vücudu dağlarca hâil idi yoksa değildi aciz. Ol bir sütun elinden. Ferhat var ya diyor Amasya'daki diyor, hani dağı deldi falan filan aşkın kahramanı diye anlatıyorsunuz ya diyor şair. E aslında egoistti o diyor. Nasıl yani? Şöyle diyor. Şirin'e kavuşmak için yapıyormuş ne yapıyorsa, Şirin'in öldüğü haberini alınca paydos etti, kazmayı başına vurdu, toprağa girdi diyor. Yani kavuşma planı var. Nefse uymaktır bu diyor. Ben olsaydım diyor, işi bitirirdim. Hakka hizmet, Hakka hizmettir diyor. Kamu hizmetini aksattı diyor. <gülüyor> Sen çıkarsan aradan, kalır seni yaradan. Yani arzun aradan çıkıp talebin aradan çıkmalı. Mesela bir başka şair, başkanım demin çok beğendiler Tahşıcalı Yahya'nın, bir başka şiirini okuyayım size ben Yahya'nın. Yani Yunus Emre'nin şerhidir, tam da zaten Yunus Emre'ye naziredir. Arada üç asır falan var. Ya bunlar aynı mektebin talebeleri ya. Açık öğretim bu. Yani bin yıllık bir mektep. Mektebin çatısı gök kubbe. Herkes talebe, herkes muallim. Anamın bana öğrettiklerini üniversitelerde görmedim. Anam okuma yazma bilmez. Peki nereden öğrendi? Açık öğretim talebesi. Tabii. Dedem de okuma yazma bilmezdi. Bana ders veriyor dedem. Siyah bir adamdı. Biz Sudanlı, Afrika göçmeniyiz. Afrika kökenliyiz. Köleymiş benim dedem. Rahmetli dedem gece görünmezdi. Resim, siyah bir adamdı. Okuma yazma da yok. Fakirlikten. Latin harflerle o mekte başıldığında aşıldığında yaşı geçmiş. Daha önceden görmemiş. Hiçbir şey bilmiyor yani. Fakat kulak mollası, eskiler öyle derler. Vaizleri dinliyor, ezberliyor, her bir şeyi de biliyor yani. Bilmesi lazım gelen her şeyi bilir yani. Sen ona sor. Bir gün beni aldı, yedi yaşındayım daha ya, altı yedi. İslam'ın şartı kaç dedi. Saydım, beş dedim. Say dedi, saydım. Bir de hoca gibi sayıyorum böyle. Hava, ha, Savumu, salat, haccı, zekat. Aferin oğlum, bilirmiş dedi. Aferin aldık. Fakat dedi ki, Altıncısı ne? Altıncısı ne? Yok dedim dede, bunun altısı olmuyor. Altı olan imanın şartı. İstersen onu da sayın. <gülüyor> İslam'ın altıncı şartını sordum sana dedi. E yok dedim. Aferin. Yok. İslam'ın şartı beştir. Altıncısı haddini bilmektir. <gülüyor> Okuma yazma bilmeyen adam söylüyor bunu. Yani... Kaybettiğimiz şey nedir diye bana sorulursa tek kelimeyle işte bu yaygın eğitimi kaybetti. Bunu tekrar kazanmamız mümkün mü? Mümkün. Başlangıç ne? Şehri düzgün kurmak. Yani yüzü diye söylemiyorum başkanımı bu bapta alkışlayın diye de söylemiyorum. Dua edin. Çünkü ne olursa şehirde olur. Ne olursa şehirde olur. İnsanın en büyük erdemi şehir kurmaktır diyor. Eflatun. O bile bilmiş yani. Şehir. Çünkü şehir dediğiniz zaman insanlar arasındaki hak, hukuk, muhabbet, selam, dünyadan ahirete geçiş, devreye hepsi biri. Camisiyle, mescidiyle, mektebiyle, aşeviyle, acıyla, tokuyla, fakiriyle, zenginiyle bir bütündür. Ve onu gördüğün zaman her şeyi tekrar hayata geçirme şansını elde edersin. Ama o yoksa konuşamazsın bile. Yok hocam. Robotlar olur yani. Şehirler kente dönüşürse sakinleri robot olur. Şehir, sokak, aile. Kent, cadde, tek tek problemli ruh hastaları. Çekirdek aileye kadar geldiydik, yetmedi o da dağılıyor şimdi. 18 yaşını doldurmuş, 20'yi doldurmuş, ayrı ev tutacakmış bilmem ne. Yani dağılma, çözülme hali. <gülüyor> Web sayfamda vasiyetimdir diye koyduğum bir mektubu size söyledim. O mektup Yusuf Aleyhisselam anlatıyordu. İkinci mektupta şu. Onu da şimdi vasiyetim olarak ilan ediyorum. Vasiyet, vasiyet. Havsiye değil, vasiyet. Neden? E, do doktor söyledi bana. Bu krizden bir tane daha gelirse dedi Allah'ın izniyle. Tebarek ey o kriz. <gülüyor> yani senin dedi... Çok vaktin kalmadı. Geçen de bir de moral veriyor. Ya başbakanlık müsteşarı Allah razı olsun. Elhamdülillah. Herkes beni çok seviyor. Hocam dedi. Senin gibiler çok yaşamıyor. E Dört tane talebe yetiştir de öyle git dedi. O mektup şu. Patrik Gregorios Sultan 2. Mahmud zamanında Fener Patrikanesinin başındaydı. Mora isyanını tezgahladığı ortaya çıkınca idam edildi. Balkanlarda akan olup gibi akan Türk hanının müsebbibidir. İçeride bir Paralel yapılanmaya gitti. Hainlik şebekesi kurdu. Bizden adamlar da ona destek oldu. Maalesef ve Balkanları, Morayı, binlerce canı kaybettik. Suç sabit oldu, asıldı. İntikam için bir cumhurbaşkanı asacağız diyorlar. Fener Patrikhanesi'nde orta kapı kapalı o yüzden. Kin kapısı adını alır. Bu tarihi dipnotu bir tarafa bırakalım. Rus Çarın'a mektup gönderiyor Gregorios ve diyor ki Osmanlı ile harp ediyorsunuz, sahada yeniyorsunuz, savaşın galibi siz oluyorsunuz ama yere seremiyorsunuz, hemen toparlanıp tekrar karşınıza çıkıyorlar çünkü bunları tanımıyorsunuz. Harp etmeye lüzum yok, bunlara karşı ben size üç şey söyleyeceğim, kendilerini çok iyi tanırım, diyor. içimizde ya İstanbul'da yaşıyor. Bir, bu Osmanlı milleti var ya, <gülüyor> bu Türk milleti var ya, devlet başkanlarına çok saygılıdırlar. İnanılmaz hürmet beslerler, şöyle derler, halife sultanın sözünde yedi evliyanın kerameti var. Derler, delet tütsüz peşine takılırlar. Ve o adam gayretliyse, çalışkansa, becerikliyse yandınız. Çok muazzam işler yaparlar diyor. Tarihten örneklerini biliyorsun. Devlet başkanlarına olan saygıyı ortadan kaldırmanız lazım. O günden bugüne gelişmeleri lütfen bir etkik edin. İki, alimlere çok hürmetkardırlar. Devlet başkanlarının hocasının karşısında ağladığını görürsün ve anlayamazsın. Bunu da değiştirmeniz lazım. Alimleri tartışılır hale getirsinler. Olanları hatırlayın. Üç, aile yapıları çok sağlamdır. Bunu parçalamadan bunlara bir şey yapamazsınız dedi. O günden bu yana aileye neler oldu herhalde söylemeye gerek yok. Dikkat lazım. Yani insan kötüye sırtını çevirmeden iyiye dönmüş olmaz. İki tarafa birden gidilmez. Sırtını batıya çevirirsen doğuya doğru... Gitmiş olursun. Sakallı Celal'in sözlerini hatırlayalım. <gülüyor> bu millet, bu milletin okumuşları içlerinde ben de varım diyor. Doğuya giden gemide, batıya koşan tayfalarız. Diyor. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola aulu aşı, yağıyla gile balede bir söz... Kişi bile söz demini, demeye sözün kemini, Bu cihan cehennemini, sekiz da bir söz. Bir Yunus Emre Hazretleri sözün nasıl olması gerektiğini bize söyledi. Sözün Siz ustası. Kötüsünü söyleme, iyisini söyle. Bir sözde dünya cennete döner diyor. Bir sözle kötülükler iyiliğe döner. Seyyiat hasenata tebdil olur. Ama sözü söylemek için biraz Türkçemizde aramızı düzeltmemiz gerekmektedir. İşte benim sizinle paylaşmaya biraz böyle ufuk turu yapıp biraz fazla gezerek belki ama paylaşmaya çalıştığım şey bu idi. <gülüyor> İnşallah Allah fırsat verirse bundan sonra da ömrümüz olursa arzu ediyoruz. Ben buradaki ihtiyakı onlara biz gözden okuruz böyle bir enerji vardır alırsın yani. Her yerde görmüyorum. Sizi tebrik ediyorum. O şehzadeler şehrinde, bu Manisa'da, bu Mübarek Bel'de de. Buradan bir hatıra, Fatih Sultan Mehmet merhum, 7-8 yaşlarında burada şehzade okulunda talebeydi. Çok da zorlu bir talebeydi. Zorlu zekasından, bu zeki talebeler problemlidir. Hocaları aşıyor, sıkıntı oluyor. Hocasını makaraya sarmış bir gün. Abdest almış hocası. Ayağının suyu süzülsün de sonra kurulanayım, çorap giyeyim diye taşın üstüne basmış. Sıcak gün taşta ayaklar kuruyacak. Şehzade Mehmet, Hocam taş mübarektir, taşa basılmaz demiş. Nereden çıktı o demiş? E canım Meryem anamız İsa aleyhisselamı e, taşın üstüne yatırdı ya demiş. Taş mübarektir. Ana bak demiş hocası. Yüne sarıp da koydu. Yün de mübarektir. Çıkar çorabını. Tabi herkes böyle pratik cevap veremeyebiliyor. Zor adam. Yani Şehzade Mehmet çok zor. Babası ikinci Murat marhum. Fetih projesi yaparken huzurda Hacı Bayram Veli Hazretleri ile konuşuyor. Alim. O nezdinde sohbet ediliyor ama dikkatini çekmiş. Hacı Bayram lafa karışmıyor. Hocam Fethi konuşuyoruz, hiç mi yardım etmeyeceksiniz diye sitem etmiş, naz etmiş. Seninle ve benimle alakası yok da ondan demiş. Fethi iznilla, şu bizim köseyle şu çocuğa nasip olsa gerektir. Çocuk Beşik'te Fatih Sultan Mehmet, köse dediği akşamset. Anladı ikinci murat, biz hazırlık yapacağız, Fethi yapacak başkası. Fethi, ona göre dizayn etti eğitim programı, Manisa Şehzade Okulu'nda özel olarak yetiştirilmek üzere gönderildi. Fakat dediğim gibi bir problem var ya. Yani. Problem bu. Kendine çok güveniyor. Zekası pırıl pırıl, keskin, sivri zekalı. Öyle ona diş geçiremiyor hocalar. Bu problem devam ederken bir gün hac dönüşü Molla Yecan Hazretleri yanında genç bir talebe getirdi. Adı Molla Kur'an'i. Diyarbakır'ın Goran kabilesine mensup. Heybetli bir zat, kara kaçtı, kara gözü, bastığı yeri titreten, böyle yiğit bir tabiatı da var, derin ilim sahibi, ikna etmiş onu. Yanına almış gelmiş. Tanıştırıyor ikinci Murat'la, görünce anlıyor zaten koca Murat merhum, derhal Manisa'ya buraya gönderiyor, Şehzade Mehmet yetiştirilecek. İleriye hazırlanacak. Ona lisan öğretti, fen ilimleri öğretti, din ilimleri öğretti. Ömrünün sonuna kadar hiç ayrılmadı, Hatta oğlunun da hocasıdır yani. ikinci Bayezid'in de hocasıdır. Geldi buraya Şehzade Mektebi'nde bahçıvan, çorbacı, seyis, içeride kim varsa öğretmenler, asistanlar hepsine iltifat ediyor Molla Kur'an Hazretleri. Şehzade Mehmedi yok sayıyor. Görmüyor bile. Sınıfa giriyor ona bakmıyor. Şehzade Mehmed'in tepes atıyor tabii. Ne bu diyor? Ya ben padişah oğluyum. Ya bu ne bu? bu. Kim bu diyor bu artist. Çok bozuluyor. Günlerce eziyor bunu. Artık bir noktaya gelince sözlüğe kaldırıyor. Yani hamur olmuş hamur Şehzade Mehmet. Bir iltifat görse yetecek yani. yani enteresan bir eğitim sistemi ya. Pedagoji bambaşka bir şey ya. Ölüm mü dersin gülüm mü dersin yeter ki ses gelsin. <gülüyor> yani azarlasa bile memnun olacak yani. Yok saymış çünkü. Günlerce ezmiş. Yeterince ezmeyince de işte demir soğuk. İyice ısıtmayınca şekil verilmiyor. Sözlüğe kaldırmış. Çıkart kalp bakayım. Fiil çek. Şimdi fiil çekecek. Çekmek için emsile de ketebe fiilini verirler. Yazdı. Veya nasara fiiline yardım etti. Ekele yedi. Fiili verilebilir. Darabe. Dövdü. Şehzade Mehmet dövmekten başka fiil mi yok ya? Başlıyor çekmeye tabii ama. Bir yere geliyor, tıkanıyor, <gülüyor> kemküm etmeye başlıyor. ''Darabtuğu şeyliğinden, seni öyle bir döverim ki anandan en süt burnundan gelirsin.'' <gülüyor> Anlıyor, Cezade Mehmet. bu iş fiil çekimi falan değil. <gülüyor> bu iş ciddi. <gülüyor> Arada bir korku ve saygı başlıyor. Ömrünün sonuna kadar değişmeli bu hal. O şekilde eğitti, yetiştirdi. Fetih de yanındaydı, fetihten sonra para pul çoğalınca, İstanbul çok zengin, mamur bir şehir haline gelince bir gün baktım, Allah Kur'an'ı yok. Gitmiş Mısır'a. Duyunca üzüldü, içi parçalandı, Sultan Fatih merhumun. Mektup yazdı, kayıt baya, Mısır Sultanı kayıt baya. Ağlar gibi bir mektup, hocasını geri istiyor. Huzurda okundu mektup, kayıt bayın içi titredi tabii, eyvah dedi. Hoca gider. Hocam bizi yetim bırakmazsınız değil mi dedi. <gülüyor> Molla Güran Hazretleri buyurdu ki Sultanım gitmezsem sizin mani olduğunuzu düşünecektir. Aranıza fitne girer. Bunu arzu etmem. Çünkü bu mektup bir devlet başkanından tebaasına emirname değil. Bir evlattan babaya ağlayan bir mektuptur. Buna gitmemek olmaz dedi. Ben de dedi sistemle gelmiştim ama olmaz dedi yani. Şimdi bunu kırarsak ee, i̇zah edemem dedi yani. Sana kızar aranıza itne sokmak istemem dedi ve de geldi. Şehreminindedir. Evi de oradaydı, dergahı oradaydı. Şimdi kabri orada. Şehremininde. Yolunuz düşersin. Yok. Fındık düzeltiyorum. Fındık zarede. Altı yolun birleştiği yerde. Biz orada program yaptık oradan. Bir bayram namazında Ramazan bitmiş. Hilal görülmüş. Ertesi gün bayram. Topkapı Sarayı'nda bayramlaşmaya çağırıyor hocasını. Molla Kur'an Hazretleri'ni. Fındıkzale'deki dergahına geliyor elçiler, sultanımız sizi yarın bayramlaşmaya arzu ediyorlar diyor. Talebelerine bakıyor Molla Gurani. biz bu yetimlerle bayramı yaparız, sultanımızla bir işimiz yok, selamımızı söyleyin diyor. Davet red. Haber geliyor, Sultan Fatih merhum, babamız gibi olduğunu bilmez mi, bizi niye üzer diyor. Hocam diyor, ağlıyor. Ya tam bir evlat ya, o babası çağırdı gelmiyor, ben babam olmaca bayramı ne yapayım diyor ya. Yani. Fakat ertesi sabah bayramlaşma sırasında bir haber. Olla kuran Hazretleri atlamış atına tak tak tak tak tak, protokol kaydelerini tersiz etmiş, Sultanı karşısına dikilmiş. Atlan iniyor, sarılıyorlar, bayramlaşıyorlar, dönüp tekrar gidiyor. Davet edilince gelmeyip, ertesi gün davetsiz baskın suretinde gelerek verdiği ders açık. Mağrur olma padişahım, senden büyük Allah var. Daha sonra vefat ettiğinde Molla Kurani Hazretleri vasiyeti çıktı. İkinci Bayezid tahttaydı. Vasiyetinde şöyle diyor. Bayezide söyleyin namazımı kıldırsın, beni kabre bizzat koysun. Sanki bir çocuktan bahsediyor. E babasıyla hukuk var. Bayezide söyleyin namazımı kıldırsın. Beni köpek leşi gibi yerde sürüyerek kabre bırakın. Tam tana istemiyorum diyor. Eli ayağı dolaşıyor ikinci bayızdım. Emir yerine gelsin diye yere bir hasır üstüne naş konuyor, çeke çeke eğilerek usulca koyuyorlar. Şimdiki kabrine bırakıyorlar. Kendisi diğer bakırlıdır. Bir diğer hocası Hüsrəv Molla Hüsrəv Hazretleri Fransız bir subayın oğludur. Bir diğer hocası Akşemseddin Türktür. Biri Fransız, biri Kürt, biri Türk. Ama hiç problem olmuyor. Ve hepsinin karşısında boynu büyük bir Sultan Fatih. Kurduğu üniversitede asistan odası istedi vermediler. Sultanım iltimasla olmaz dediler. İmtihana girersiniz kazanırsanız. Tayin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ettiği hakim aleyhine hüküm verdi. Sanık olarak çağırıyor, aleyhine hüküm veriyor. Ya böylece bugün 500 küsur yıl, 600 yıla yaklaşıyor. Sonra hürmetle, muhabbetle anılan bir Fatih oldu. E altı yabancı dil biliyordu adam yani, <gülüyor> yedinci bir dil olarak Boşnakçayı öğrendi, gitti Saraybosna'da kendilerine boşnakça hitap etti, 50.000 kişi dinledi, 30.000'i Müslüman oldu. <gülüyor> 2012'de ben gittim, bir Boşnak ihtiyarla tanıştık, Muharip, epey tetik çekmiş yani, 76 idi o zaman, daha şimdi 80'i geçti tabii. Yahu dedim bu Türklere bu muhabbetiniz ne dedim. Çok seviyorsunuz Türkleri dedim. Ben Türkiye'den geliyorum. Türkiye'de kaç boşnak var ki dedim. Şakaya bile tahammül edemedi. Ne diyorsun sen Hayati Bey? Dedi, Türkiye'de 75 milyon boşnak var dedim. <gülüyor> bizi, <gülüyor> bizi hizaya getiriyor. Yani şakasına da tahammülü yok. Velhasıl çok teşekkür ediyorum. Son olarak size veda için. 20. yüzyılda Yunus Emre'yi takip eden. Necip Fazıl merhumdu galiba, çok benzer. Üslubu çok benzer. Taklit ettiği de açık açık taklidi de gizli değildir yani. Sadece onu taklit ettiğini inkar etmez. Necip Fazıl Merhum'a ne deseniz, hangi şahirde falan bahsetseniz e, celallenir de Yunus e, Emre'yi açıkça taklit etmiştir, peşimdeyim diyor. İstanbul'da talebeydim, iki yıldır da evli olduğum için boynum bükük, gözüm yaşlı falan hanım memlekette mektup yazıyorsun, bir aya cevap gelmiyor falan. Böyle olunca da ayrılık şiirlerini ezberliyorsun, kabiliyetin artıyor. İnsanın zihni açılıyor yani iyi geliyor. O günlerde Necip Fazıl merhumu bir görebilsem ah falan diye düşünüyorum ama 22 yaşında bir Anadolu'lu İstanbul'da Necip Fazıl'ın evini biliyorum, gidip çalmaya cesaret yok, kapıyı çalamıyorum yani. Birisi beni götürsün diye beklerken vadesi doldu, benim haberim yok. Virgül elime bir gazete aldım. Necip Fazıl'ın resmini gördüm. Tam sayfa. Eyvah! Öldüğünü anladım. Çünkü hiçbir şair ölmeden tam sayfa resmi basılmaz. <gülüyor> Altta iki mısra gördüm. Beyazıt tepeme göçtü. Genç adam yollarımı adım adım bilirsin. Erken gel beni evde bulamayabilirsin. diyordu. Tam 35 sene önce bize böyle bir soğuk şaka yaparak <gülüyor> gitti. İnşallah orada. Kendisini arayıp bulacağım. Necip Fazıl abi, nasıl işler? Ben biraz soracağım. Hazreti Yunus Emre'nin inşallah şefaatine. En meşhur kıtası şudur değil mi? Bir şey, bir diyanılışı düzeltmeme izin verin. Yani kitabı basan Kültür Bakanlığı'na da söyledim inşallah. düzelecek diye ümit ediyorum. İlim, ilim ilmektir. İlim kendim bilmektir kendini bilmezsen, ya nice okumun. İlim ilim bilmektir diye yayılır, burada da öyle yazıyor, hatadır. Çünkü Yunus Emre'nin dediği şu, ilim ilim ilmektir, ince ince işlemektir. Yani. Yoksa iki defa bilmektir demez, o çok şiiri zayıflatır, ustayıcı değil yani. İlim, bir de buradaki ilim değil. İğneyle dikersiniz ya böyle ince ince. İlim, ilim ilmektir. İlim kendini bilmektir. Sen kendini bilmezsen ya nice okumaktır. Okumaktan manane kişi hakkı bilmektir. Kendini bilmeden, Allah'ı tanımadan yaptığın tahsil ilim olmaz, film olur. Kendine yazık edersin diyor. Maksat, hepsini tanımak, Rabbini tanımak. Çin okudun bilmezsin, haber kuru emektir. İnşallah yüzumsuz ilimden de uzak kalarak Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu biçimde ilim, amel ve ihlası bir araya getirip güzel kullar olarak göçmek, gülerek gitmek hepimize inşallah nasip olur. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz yorduğum için hakkınızı helal etmenizi rica ediyorum. Bizler sizlere çok çok teşekkür ederiz hocam. Bir kez daha bir alkışlayalım efendim. Aslında zat haliniz de söylemişti. Her güzel şeyin biraz sonu çabuk geliyor diye ama bizi mahrum etmezseniz çok memnun oluruz. Sık sık bekleriz efendim sizleri. İnşallah bizler de sizlere bir gün geliriz. Bir çiçek takdimimiz olacak. Sayın Başkanımızı ve Melek annemizi de rica edelim efendim sahneye. Sayın Hayati Hocamıza bugünün anısına küçük bir takdirimiz olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun efendim. Alkışlarla uğurluyoruz sizleri de. Sayın Başkan Efendimye, hoşça kalın. Evet, tablomuzu bize de hediye ettik. Evet. Daha önce makamda. Sayın hocamızda bir tablomuz da olmuştu. Onu da belediye başkanımız sayın makamında takdim etmişlerdi. Akşam yine bir konserimiz olacak. Günlük semre günlerimiz devam edecek. Tüm katılımcılara da teşekkürlerimizi, şükranlarımızı sunuyoruz efendim.